بسم الله الرحمن الرحيم إن الخمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضللا ومن يهده فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له أن محمد نبضه ونبضه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها وذرا منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا ya eyyuhallazina amanuttakullaha wukuluğu kavlan الله yuslih lukum ma'amalakum mayofir لكم vunulukum ve min yutiyo Allah varasoolahu fakat faza fawzan azimaa Amma bat fa inna astaka al hadithi kitabullah ve ahsan al hadji hadji muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa sharla al amur muhtafatukha wa kulla muhtafatin bidar wa kulla dalala sorun ister. Var. Bundan sonra sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılanlar, sonradan ortaya çıkarılanların her birinin ismi bidat, her bidat ise dalalet, sapıklık ve her sapıklık da ateştedir buyuruyor sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Şimdi daha önceki sohbetlerin silsile halindeki devamı artık e, Doğanın Adapları bölümünün son kısmı. Doğanın adaptlarını biz üç kısma böldük. Bunun ikisini yaptık. Son kısmı kalmıştı elimizde. Bunu da artık Kemaline ulaştıralım, sonunu getirelim babından. Son kısmını da yapmak istiyoruz. Tabii Doğanın adaptlarını Rabbim nasip ederse bundan sonra ya -Ker bundan sonra farklı sohbetlere değinebiliriz. Ee, bu derse girmeden önce dua silsilesinin e, yapılan dua silsilesinin derslerini başlık olarak bir sunmak istiyorum. Özet olarak e, kafanızda şekillensin diye çünkü dua denilen mefhum ahkamıyla olsun e, hükmüyle olsun Me mefhumuyla olsun çok önemli bir durum arz etmek dediğinde e, Doğanın ilk önce faziletine dair ders yapmıştık orada şu başlıkları gündeme getirdik dua etmek, istemek yaratılmışların fıtratında var dedik dolayısıyla faziletine örnek getirdik dua etmek ibadetin kendisidir dedik ve dua etmek Allah'a itaat edip emirlerine sarılmak demektir Dua etmek Allah'ın indinde en kıymetli şeydir dedik. Dua etmek Allah'ın gazabından beri olmak. Dua etmek acizlikten kurtulmak. Dua etmek hayrı elde etmeye sebep dua bela ve benzeri karşı olan şeylerine şeylere karşı ilaçtır. Belanın gelmesinden önce de geldikten sonra da belayı def etmenin de sebebidir dedik. Yine dua etmek Müslümanlar arasında sevgiyi oluşturan en önemli etkendir. Yine dua etmek Allah'ın salih kullarının sıfatlarındandır dedik. Bundan sonra duanın şartlarını anlattık. Ki bizim dersimiz duanın adapları. Şartlarıyla adapları arasında farkı belirttik. Bu şartlarıyla adapları arasındaki farkı e, ne olduğunu yani inşallah anlamışsınızdır. Neden? Bunu bilmek gerekiyor. Çünkü şartları dua ettiğiniz zaman o duanın direkt iptal olmasına sebep oluyor. O şartlar yoksa. ise yapmasan da oluyor ama yaparsan daha faziletli olduğuna delil olmuş oluyor. Şartlar da şöyle. Dua eden kişi Yüce Allah'ı duasını kabul etme konusunda Allah duasını kabul etme konusunda her şeyi kadir olarak bilecek. Başkasının da bunda bir tasarruf, pay sahibi olmadığını ve bu konuda sadece Allah'ı bir ve tek olarak bilecek. İşte duanın şartları. Bunu bilmeden yaparsan bu duayı, o duaya kabul olunmuyor. Yine Allah'tan başkasına dua edersen Allah ile beraber de olsa o yine dua iptal oluyor. Çünkü Allah ve Celle yanında bir ortak istemiyor. Allah ancak meşru olan vesilelerin biriyle ona tevessül edersin vesile kılarken o vesilelerden meşru olacak. Meşru olmayan vesilelerle dua edemiyorsun. O vesileleri de anlattık. isim ve sıfatlarıyla salih amellerle yaşayan bir kişiden dua isteyebilirsin. Yine kitap ve sünnette geldiği gibi şer'i olan bir şekilde dua etmek ve bu konuda da harpte aşmamak. Duanın hayırlı bir dua olması gerekir. Hayırsız bir dua için dua edilmez. Yani be, e, beddua Ayrı o mazlum durumunda Ama hayırsız bir şekilde Dua edilmez, edilmemesi gerekir Yani haram olan bir şey için Bir Müslüman dua edemez Dua eden kişinin Allah'a iyi zanda bulunması, hem Allah'a kötü zanda Bulunuyor, hem de dua ediyor Burada bir çelişki var, bu olmaması gerekiyor Dua eden Kişinin kalbinin Hazır olması, ilkan halinde Mukin olması gerekir, inanır bir şekilde Buna hazırlaması gerekir ve duanın kabulü içinde acele edilmemesi gerekir. Ben dua ettim ettim de işte Allah kabul etmedi bir acelecilik olmaması lazım. Dua eden kişi yiyecek içecek ve giyeceğin helal temiz yavuldan olması gerekir ki duası kabul olsun Bunların hepsinin delillerini verdik. Bunlar duanın şartlarından. Dua eden kişi vacip veya emir ya da hala da farz olan bazı hususlarda onları terk ederek dua ile meşgul olmaması gerekir diye burada ayrıca bir şey söylemiştik. Şimdi, duanın adapları bölümünde ise bu duanın da belli başlı edepleri, adapları var dedik. Bu edep ve adapları da zikrederken dedik ki, yani dua için bu hayırlı, ve duanın kalitesini arttırıyor, kabul edilmesine daha çok etki ediyor ama olmazsa da olmayabilir dedik. Bunları da tabi tertipleri, ilim bunların yapmış. Bunlardan araştırıldığı zaman, bakıldığında, dua ederken abdest almak. almayabilirsin, da alırsan daha faziletli. Elleri kaldırıp semaya uzatmak, kıbleye dönmek. Yüce Allah'a duadan önce sena etmek. Övgüde bulunmak, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirmek, ondan sonra dua etmek. Ederken ilk önce günahlarını ikrar edip hatalarını itiraf edebiliyorsun. Bunları yapmasanız da olabiliyor. Dua eden kişinin Allah'a sıkıntısını açıklaması, fakir ve muhtaç olduğunu belirtmesi. Yüce Allah'tan isterken kesin olarak istiyorsun. istemeye de azim göstermek ve dilersen ver dememek. Arzuyla kavuşmak için yöneliyorsun. Azabından kaçınmak için korkarak huşu ile dua etmen gerekir. Duada lafızları yineleyerek veya üç kere tekrarlayarak ya da buna ısrarla devam etmek, duada ısrarcı olmak... İster sıkıntı ister rahatlık olsun her halde dua etmek yani sade sıkıntıda dua değil rahatlıkta da dua edeceksiniz ki sıkıntıda Allah duanızı kabul etsin duada misbat kullanmak duanın önünden salih ameller takdim etmek dua eden kişinin istediği güzel bir amaç için isteği güzel bir amaç için olmalı bu amacını belirtmeli dua eden kişi dua esnasında ağlayabilir cevabı kelim yani doğada kısa manalı kapsamlı olan kitap üzere gelen sözleri seçerek dua etmek. Bundan sonraki dersin devamında dua eden kişi kendisi için, ilk önce kendisi için dua ederek başlar. Yani birine dua ediyorsun, başlarken o duaya ilk önce kendin için dua edebilirsin. Kaldığımız yer burası. Buradan devam edip bitirelim inşallah. İmam Tirmizi in süreliğinde Dua eden kişi dua etmeye ilk önce kendi nefsinden başlaması diye bir bab başlığı atıyor. Sonra altında şu hadisi delil getiriyor. Diyor ki Ubey bin Kaab'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseyi hatırlayıp ona dua ettiği zaman ilk önce kendi nefsinden başlardı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birine dua edecek onu hatırladı. O zaman ne yapar? İlk önce kendi nefsinden başlardı diyor. Bunun ilk şart olan bir durum olmadığı illaki ki bir şart bir durum olmadığı Kur'an'daki bazı dualar ve Resulullah'ın Diğer kişilere yaptığı Dualarda açıkça ortada Fakat kişinin dua ederken Bizzat kendin etsinden başlaması Kur'an'da çok çok gelmekte Yüce Allah'ın şu sözünde Olduğu gibi Rabbena firlene ve li ihvanine Lezine sebakune bil iman Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce Gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi Bağışlar Burada bizi ve bizden önceki. İlk önce burada lafızı bizi. Yani insan dua ederken kendi nefsinden başlar. Denilir ki, genel olarak ilmi tarafından kendin ve başkası için eğer dua edeceksen ilk önce kendi nefsini istemeye başlar. Sonra ikinci olarak başkası için ister. Eğer başkası için dua edeceksen o zaman illa ki kendin için dua etmen gerekmez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den çünkü bunu daha önce abdest salma konusunda bize nakledildiği gibi e, Ebu Amir için dua etmesi bunu örnektir. Onu burada bir daha nakledelim. Ebu Amir el-Eşari Ebu Musa radıyallahu anh diyor ki ey kardeşimin oğlu benden Nebi'ye selam söyle. Bana mağfiret dilemesini söyle. Ebu Amir beni kendi yerine asker kumandan tayin etti. Kısa bir süre geçtikten sonra vefat etti. Geri dönüp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinde huzuruna girdim hasırdan örülmüş, ince bir döşek serilmiş bir yatak üzerinde yatıyordu. Bununla birlikte yatağın üzerindeki hasır yanlarında sırtında iz bırakmış. Ben de ona bizim Ebu Amir ile olan haberleri bildirdim. Ebu Amir'in ona bana mağfiret dilemesini söyle dediğini de naklettim. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem su istedi ve abdest aldı sonra ellerini kaldırdı ve şöyle dedi ey Allah'ım Ebu Amir kulcağıza mağfiret eyle burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi nefsiyle başlamamış, dolayısıyla bu duanın adatlarından ilk önce kendi nefsiyle baş, başlardı diye rivayet var ama şart değil olduğuna da delil olmuş oluyor yine bir madde şöyle Müslüman kişinin kardeşine gıyabında onun için yaptığı dua çok önemli bu dua icabet edilmesinin duanın icabet edilmesinin önemli sebeplerinden. Bu bin Sabit'ten Resulullah şöyle buyuruyor. Kim mümin erkek ve kadınlar için Allah'tan bağışlanma dilerse onun için bütün mümin erkek ve kadınlar sayısınca Allah sevap yazar. Her kim mümin erkek ve kadınlar için Allah'tan bağışlanma dilerse Allah tüm mümin erkek ve kadınlar sayısınca sevap yazar. Yani edebildiğiniz kadar gelmiş geçmiş bütün Müslümanlara dua edin. O ne oluyor? Otomatikman Allah da onlara karşısında yazıyor. Böyle bir mükafat var mı? Sayısını bunu sayamazsınız, abd edemezsiniz. Zaten biraz sonra öyle rivayetler var. Tabiinden ilginç. Yani kişinin cennette derecesinin almasına sebep oluyor sadece böyle dua etmek. Hadiste dua ile alınan ecri iyi düşünmek gerekir. Müslüman biri duasında mümin erkek ve kadınlar için onların hayatta olanlarına ölmüş olanlara dahil Allah'tan bağışlanma dilerse her biri sayısınca ona sevap yazılıyor. Bu sayılmayacak kadar çok. Bundan dolayı bu dua nebilerin yapmış olduğu ve Allah'ın da bize emrettiği dualar cümlesinden Yüce Allah Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme emrederek şöyle buyuruyor. Diyor ki Faklem, onu, la ilahe illallah, bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve istabfirli zembik, kendi günahın için mafîrettiler. Ve il müminiyine ve müminat ve mümin erkek ve kadınlar içinde mafîrettiler. Yine Muhaliselâm'da, Rabbik fîrli, ve il وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنًا Ey Rabbim, beni ve anne babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkek ve kadınları hepsini mağfiret et. Yine İbrahim a.s. bakıyoruz. رَبَّنَ اَغْفِرْ لِي وَلِي وَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَيَكُمُ hisab. Ey Rabbimiz, amellerin hesap olmalığı gün beni, anne babamı ve bütün müminleri bağışlar. Yine salih insanların genel olarak ettiği dua şöyle, وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَكُولُونَ رَبَّنَا فِرْلَنَا وَلِي اِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ bil iman." Bunların arkasından gelenler şöyle der, Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş bütün kardeşlerimizi mağfiret edin. İşte bunların hepsi müminin mümine dua etmesinin ne kadar önemli. Kadrinin ne kadar kıymete sahip olduğunu, Allah indinde sevabının da ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bakın, Cüreş'ten şöyle bir rivayet var. Ben diyor, ataya şöyle dedim: Mümin erkek ve kadınlar için istikfarda bulunayım mı? O evet, Peygamber Efendimiz böyle emir buyurmuş ve dolayısıyla bu da insanlara vacip olmuş. Yüce Allah, Nebiye de şöyle buyurmuş: Ve stakfir lizemik limu minine vel mu'minat. Hem kendinin hem de mümin erkek ve kadınların günahlarını bağışlanmasını diler. Ben de sonra dedim ki bunu farzlarda hep terk edip bırakacak mısın? O da hayır dedi. Dedim ki kimden başlayacaksın? Kendinden mi yoksa müminlerden mi? Bilakis Yüce Allah'ın hem kendinin hem de mümin erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını diler. Buyurduğu gibi kendin hepsinden başlarım. Ve herkese şu ay Abdullah bin Mübarek hakkında şöyle diyor. Abdullah bin Mübarek Kur'an'ı her hatmettiği zaman mümin erkek ve kadınlara dua etmesini çoğaltırdı. İbn i bu hadislerin bağlamında şöyle bir açıklaması var. İlk dönem selef dönemindeki asırlarda Müslümanlar arasında bilinen şey onların Allah'a namaz, oruç, zikir ve diğer ibadetlerden farz olsun, nafil olsun meşru olan çeşitli ibadetlerde ibadet ettikleri vardır. Allah'ın emrettiği gibi hem hayatta olanlarına hem ölmüş olanların, olanlarına onların mümin erkek ve kadınlarına dua ederlerdi. Cenaze namazında olsun, kabir ziyaretinde olsun ve diğer meşru durumlarda dua ederlerdi. Seleften bir grup şöyle demiştir. Her Kur'an hatminde icabet edilen bir dua vardır. Bir adam Kur'an harbinin hemen ardından kendisine, anne babasına, hocalarına ve müminlerden erkek kadın diğer bütün herkese dua ettiği zaman bu da meşru cinsten bir ibadet olur. Yine gece kalktığı zaman bu duaya icabet edilen başka yerlerde onlara dua etmeleri de böyledir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir nakil geliyor. Ümmü Darda şöyle dedi hadiste sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Müslüman kişinin kardeşi gıyabında yaptığı dua kabul olunur. Onun baş ucunda görevli bir melek vardır. Ne zaman kardeşine hayırlı dua etse, onun, onun yanında görevli olan melek amin, sana da aynısı verilsin der. Müslüman kişinin kardeşinin gıyabında ettiği dua ne yapıyor? Meleklerin de amin demesine sebep oluyor. Burada bu İbam Nebevi şöyle diyor Hadiste kişinin Müslüman kardeşinin Gıyabında dua etmesinin fazileti var Eğer kişi bir cemaat için Dua ederse aynı sevap Ve fazilet Ona da hasıl olur Şayet bütün Müslümanlara Dua ederse yine aynı faziletin Kazanılması kuvvetle muhtemeldir Selef alimlerinden Bazıları kendi nefisleri için Dua etmek istedikleri için aynı duayı Din kardeşi için ederler yani kendi nefsin için bir dua etmek istiyorsun kabul olunmasını aynı duayı kabul olunsun diye kardeşine ediyor. Eğer bir insan kendi nefsinde diyor ki dese ki Rabbim bana hayırlı bir binek nasip et o zaman kalkıp ey Rabbim binay için hayırlı bir binek nasip et diye dua edersen bu ettiğin dua temin ki Uvadı bin Sabit derdi e, hadisinde geldiği gibi yanındaki melek de diyor ki ey Rabbim ona da bir mislini ver çünkü meleğin ağzı daha temiz Temiz olduğu için kabul edilmesi daha büyük ihtimal olduğu için Seleften alimler böyle dua edermiş. Çünkü din kardeşi için ettikleri dua melekler de sana aynısı verilsin dedikleri için makbul olur. Böylece kendileri için de bunun aynısı kabul olunmuş olur. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Sait abi burada bir ders yaparken Ebu dağuttan bir kıssa nakletmişti. Gemide duruyor. Gemide durduğu zaman karşıda biri hapşırıyor. Elhamdülillah diyor. gidiyor ona yarh mı diyor. O da ihtikun munla ve efsul velikum diyor. Sorduklarında ona diyor ki belki diyor onun e, duası makbul bir insandır diyor. Dolayısıyla duasının makbul olduğu Müslüman kardeşinin kardeşinin duasının makbul olması da işin içerisinde. Bu konunun önemine dair Ebu Nuaym'ın Hilvetü'l Evliya'da Ahmet bin Dahhak el Hasheftan şöyle bir rivayet var. İlginç bir o ayet bakın Rüyada Şureyf bin Yusuf'u gördüm Selet'ten bir zat Ve ona şöyle dedim: Ey Habe Haris Rabbin sana ne yaptı demek ki ölmüş Dedi ki bana mağfiret etti Ve bunun yanında benim sarayımı Muhammed bin Beşir bin Ata Elkindinin Sarayının yanına verdi Ben de dedim ki Ey Habe Haris sen bize göre Muhammed bin Beşir'den daha faziletlisin Niye onunla yan yanasın dedi ki öyle deme çünkü Yüce Allah Muhammed bir beşin için her mümin erkek ve kadının amelinde bir pay ayırmış bakın burası her mümin erkek ve kadının amelinde ona da bir pay ayırıyor yani burada şu şu demiyor her mümin erkek çünkü o dua ettiğinde ey Allah'ım bana mümin Müslüman erkek ve kadınlara mağfiret et derdi diyor sadece bu dua yüzünden Ey Allah'ım bana mümin ve Müslüman bütün erkek ve kadınları mağfiret et derdi diyor. Bu da Ebu Naim'in hillet Aslında bir kıssa olarak geliyor. Seleften nakledilen tabi kesin bir nas olarak algılanmasın ama tabi bu konuyu destekleyici hadislere de ters olmadığı için burada zikretme gereği durumda. Bu konuda da zayıf olsa da bir daha var Amur i̇bn Duaların en çabuk kabul edileni uzakta, gayette olan kişinin diğer başkıncısının gıyabında kardeşine ey Allah'ım onun için şöyle şöyle yap diye dua yaptığı duadır. Yani atıyorum İngiltere'de Avrupa'da bir yerde bir kardeşiniz var. Onun için mağfiret dileyebilirsiniz. Allah'ım ona şöyle hayırlar nasip et. Ona dua edersiniz. En çabuk kabul edilen dualardandır diyor Allah'a sürü. Tabi rivayet zayıf bilinen. Dua ederken sesi alçaltmak. Duayı sessizce yapmak sünnettir. Böyle yapılan duha daha ihlaslı ve daha içten olur. Hem de kişi etrafında namaz kılan, Kur'an okuyan, uyuyan, iş yapan ve benzeri kimselere rahatsız etmez. Yüce Allah bu şekilde dua etme durumunu Zekeriya aleyhisselam'dan bize vererek onu överek şöyle buyuruyor. İznedâ rabbehu nidâ'en hafiyyen Hani o gizli bir sesle Rabbine dua etmişti. O halde uygun olan duanın çoğunlukla gizli yapılması yine yüce Allah şöyle buyuruyor. Vezkur Rabbeke fi nefsek tadrwan ve khifatan ve zunel cehrin min kavli ve zuru ve vel asali la Kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an gafillerden olma. Sesli bir şekilde dua etmek, duada haddi açmak cümlesinin içerisine de giriyor. Müslümanlar bu şekilde dua etmekten yasaklanıp sakındırılmışlar. Çünkü Yüce Allah Rabbinize yalvara yakara cizli olarak dua edin. Şüphesiz ki o haddi aşanları sevmez diye buyuruyor. İşte bu ayet beraberinde dua adabından alan önemli bir adab olan sessiz bir şekilde dua etmeyi bize öğretiyor. Gizli olarak ifadesi var ya ayette bu insanın riyadan ikiyüzlülükten uzak kalabilmesi için kendi içinden dua etmesini demek manasındadır. Resulullah şöyle buyurmuştu zikrin hayırlısı zikrin hayırlısı gizli olan rızkın hayırlısı da yeterli olandır. Ebu Musa ile şöyle diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber biz bir seferdeydik. Yüksek bir yere çıkınca bağırarak sesli bir şekilde Allahu Ekber tekbir getirdik. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar kendinize acıyın. Sağır ya da gaip olan birine dua etmiyorsunuz. Gören ve işiten Allah'a dua ediyorsunuz diye buyurdu. Dolayısıyla şeriat genel olarak şunu tespit eder farz olmayan hayır, hayırlı amellerde gizlilik açıkça yapmaktan daha büyük ecir olmaya sebeptir. Hasan'ın vasfı şöyle diyor. Biz öyle kimselere yetiştik ki yeryüzünde gizlice yapabilecekleri herhangi bir amel varsa onu asla aleni olarak açıkça işlemezlerdi. Hani yine de yine hatırlıyor musunuz? Şöyle bir hatırlatayım. Ee, Ebu Erva'ya geldiğinde İmam Bukhar'dan bir Kıssa nakletmişti, mescitte bir çöpü alıp onu dışarı attı ve kimse gördü mü beni diye şöyle sağına soluna baktığını, bu kadar titizlikle neden? Çünkü biri gördüğünde riyaya düşer diye. Bunu bize İmam Muharra'dan nakletmişti. Neyse Hasanul Basri diyor ki, Müslümanlar alabildiğine dua ederler. Ama onların sesleri işitilmez. Sadece kendileriyle Rableri arasında bir fısıltı duyulur. Bu durumlarına sebep Yüce Allah'ın Rablerine yalvara yakara ve gizli olarak dua edin. Araf suresindeki buyruğudur. Yine fiilinden ra razı olduğu salih bir kulundan da söz ederek temiz Zekeriya aleyhisselamla alakalı duada hani o gizli bir sesle Rabbine dua etmişti diye buyurmuştur. Fakat tabi burada Gizlilikten kasıp yani hepsi için geçerli değil. Burada kunut olsun, yağmur, namazın akabindeki bazı sesli yapılması gereken zikirler olsun. Burada çünkü sahabelerin mesela namazdan sonra Allahu Ekber, Estağfurullah, Estağfurullah, Bunlar sesli olarak yaparlardı diyor i̇bn Abbas'tan. Bunlar olsun, bunların akabindeki zikirler belli bir miktarda sesli dua etmek caizdir. Fakat bazı imamların da namazlarda yaptıkları kunut dualarını bağırıp çağırmaları gibi kendini zorlamaları meşru değil. Onun dışında yapılan normal dualar olsun ya da normal zikirler, nafile ibadetler falan bunların hepsini gizli yapmakta fayda vardır. Riyadan beri olmak gerekir. Dua eden kişi kendisini seciyeli. Ne demek seciyeli? Yani Dua ederken kullandığı lafızları kafiyeli bir şekilde dua etmeye böyle hani kafiye yaparak şiirsel gibi böyle normal dua değil de şiir söyler gibi dua ederek zorlamaması gerekir. Seciyeli kafiyeli sözlemek. Seciye yapmak zoraki olarak kişinin kendisini kafiyeli konuşmaya zorlaması. Bazı hadislerde seciye geliyor. Bunların dışında sen dua ediyorsun zorluyorsun. Dua eden kişinin zillet, sıkıntı durumunda kafiyeli bir şekilde dua etmeye kendisini zorlaması uygun değil. Ve bundan kendisini sakındırması lazım. Bu durum dua eden, bu durum duada istenen huşuya engel olmaktır. Çünkü imamlardan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'deki hadislerde öyle lafızlar var. Biraz sonra zikredeceğim. Öyle güzel kafiye ile geliyor ki, kunut da yapmış mesela. Orada e, yaptığı bu şeylerden e, normalde kunutta sadece o yetinmiyorsun başka lafızlarla da yetiniyorsun bu lafızların üstüne daha da çok kafiye yapmak için zorluyor insanlar kendilerini zorlamamaları gerekir bu durum dualı istenen huşuya engel oluyor boyun eğme yalvarış ve yakarışı zıt bir durum arz ediyor neden kafiye yapacağım diye o senden gidiyor bundan dolayı ondan yasaklanılmıştır Duada böyle seciye yapmak kötü görülmüş, mekruh görülmüş bir durumdur. Çünkü bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kere genel olarak yapmamış. Ne de onun asabından biri yapmış. Hatta beni şöyle dediği gibi dua esnasında kafiye yapmak ve kafiye yapmak için duada kullanılan sözlerin de niteliklerini zorlamak mekruhtur. Bazı müfessirler bu bu e, Rabbinize yalvarayarak yakara ve gizli olarak dua edin. Şüphesiz ki o haddi aşanları sevmez. Burada hatta aşmayı duada haddi aşmaktan bir tanesi de duada seciye yapmak, zorlamak kafiyeyle zorlamak da bunun içine girer demişlerdir. Seleften bazıları şöyle demiş. Zillet, fakirlik diliyle dua et fasih yani böyle biraz kafiyeye kaçan güzelleştirmeyle aşırı ses diliyle de dua etme. Hatta İmam Bukhari sahihinde şöyle bir başlık atıyor. Dua sırasında kafiyeli sözlerin mekruh olması babı diyor. Yani ilim ehli bunları bile gözden kaçırmamış. Böyle bir başlık atıp şu hadisini naklediyor. Diyor ki i̇bn Abbas'tan dua ederken kafiyeli dua etmeyi terk et. i̇bn Abbas diyor. Talebesine. Çünkü ben Resulullah'ın ashabının böyle yapmadığını biliyorum. Yani onlar kafiyeli dua etmekten sakınıyorlardı Şabi de Ayşe annemizden naklediyor İbn-i Ebu Mekke ehlinin duada kafiye yapmaktan kaçınmasını anlatarak şöyle dedi ben Resulullah ve ahsabının bunu yapmadıklarını biliyorum Ezher'i muhakkak ki Resulullah kafiyeli dua etmeyi Huzeyl kabilesinden olan e, birinin kıssasında olduğu gibi kahinlerin sözlerine benzemesinden dolayı kerih görmüştür herinin kastettiği rivayet de şu. Müslim'de Ebu Kureyla'dan geliyor. Hüzeyl kabilesinden iki kadın dövüşüyorlar. Bunlardan biri birine taş atıyor. Taş atan kadın öteki kadın ve onun karnındaki cenini öldürüyor. Bunun üzerine Rasulullah huzurunda davalaşıyorlar. Rasulullah da ceninin diyetinin tam bedelinin onda bir yarısına ulaşacak erkek ve dişi bir köle olduğuna hükmediyor. Kadının diyeti de cinayeti işleyen kadının akrabalarının üzerine diye hükmediyor. Ölen kadına çocuklarını ve onlarla beraber bulunanları da mirasçı çıkılıyor. Bunun üzerine orada i̇bn ya El elhuzeli kafiyeli bir eda ile geliyor Allah Resulü'ne karşı çıkıyor. Ey Allah'ın Resulü henüz içmeyen, yemeyen, söz söylemeyen, sayha etmeyen yani bağırmayan çocuğun diyeti nasıl mahkum olur? O zaman bunun benzeri bir hüküm ise batıl olur diye böyle şiirsel bir havada söylüyor. Bunun üzerinde Resulullah da onun yapmış olduğu bu kafiyeli sözlerden dolayı bu ancak kahinlerin kardeşlerindendir diyor. Yani kafiyeli böyle işler yapmakta, kafiyeli dualar yapmakta, kafiyeli konuşmaya alışkanlık edinmekte. Hoş Ben bir durum var. Bakın kahinlerin kardeşlerinin. Bir de üstüne üstlük Resulullah'ın hükmüne karşı çıkma var burada. Diğer rivayette ise şöyle diyor. Bedevilerden kafiyeli sözler Bedevilerin kafiyeli sözleri gibi kafiye mi yapıyorsun sen? Diye ona karşılık veriyor Allah Resulü. Bundan dolayı bazı ilim ehli duadı kişinin kendini kafiyeli bir şekilde yapmaya zorlamasını duanın icabet edilmesine mani olanlar arasına koymuşlar. Kurtu bir şöyle diyor bakın duada halkta aşma durumundan biri de kitap ve sünnette olmayan lafızlarda dua edip asılsız hiçbir şekilde mesnedi olmayan bir takım nüshallarda bulunan kuru lafızlar. Kafirli sözleri seçerek bunları kendisine şiar edinip Resulullah'ın kendileriyle dua ettiği lafızları terk etmek gibi bütün bunlar duaların kabul edilmemesine engel teşkil eden durumlardır. Dua ve sohbetlerde zoraki olarak huşuyu bozacak, sevinmeyen kafiyeli sözler kullanmanın bunlara özenmenin doğru olmadığını gösterir bu. İnsanları usandıracak gereksiz uzatmaların, tekrarlamaların yeri olmadığı, kötülenen kafiyeli sözler kişinin bunu yapmaya kendini zorladığı bir durumdur ihlas ve huşudan koyacak bir şekilde bununla meşgul ol olmak demektir bu. Kişiyi boyun eğmekten muhtaç, fakir olduğunu beyan etmekten uzaklaştırıyor. Sırf kafiyeye kendini odakladığı için Yüce Allah'a fakir olduğunu boyun eğmeye gerekti gerekmesinden uzaklaşmış oluyor. Fakat şurada şunu da söyleyelim. Dua eden kişi kafiye yapmayı kastetmeden kendisini bunu zorlama durumu söz konusu olmaksızın kendiliğinden ettiği kafiyeli duaya gelince, aynen bu hadislerde varit olmuş bazı lafızlar var. Bunlarda Resulullah yaptığı için bunlarda bir sakınca yok. Sefarinin dediği gibi, sefarihaninin dediği gibi duada kafiyeli sözler yapmayan kişi kendini zorlamamalı. Çünkü kalbi bunu, kalbi meşgul eder, huşuyu götürür. Fakat kişi kendini zorlamaksızın kafiyeli sözlerle yanında mahfuz yani korunmuş olan ya da diğer dualarda hadislerde sabit olan dualarda böyle dua etmesi yasaklanmış değil. Buna da örnek verirken İbn-i şu sözleriyle örnek verelim. Hadiste i̇bn Abbas kafiyeli dua edeyim diye zihnin meşgul edilmesini zira bunun huşuya engellediğini belirtti. Halbuki dua ederken huşu özellikle gerekli. Sahih hadislerde olan bazı kafiyeli dualar rivayet bu rivayetle çelişmez. Zira onlar zorlanarak oluşturulmuş kafiyeler değil. Allah Resulü'nden gelmiş bu sebeple son derece muntazam ifadeleri var. Örneğin Resulullah'ın cihatla olan şeyi. Diyor ki Resulullah bakın kafiye Allahumme munzilel kitab seriyel hisab hazemel ahzab bakın sonu hep böyle kafiyeli geliyor. Yani iyi kitabı indiren, hesabı hızlı gören, düşmanları mahveden, bazı rivayette evvud minel la ve nefsin ve la ve kalbim ve kalbin la taksha'u. Burada bakın hep böyle sonları kafiyeli geliyor. O meşhur kunut duası var. Orada e, Mişar-ı Raşit'in okuduğu var. Çok bilirsiniz. Allahümmehdine diye getiriyor. Gerçi hadiste Mehdini Ey Allahüm beni diye başlıyor. Mişar Raşid bunu nasıl okuyor? Allahümmehdine Ey Allahüm bizi diye söylüyor. Fark etmez. Sonuçta kafiye kaybolmuyor ama bu hadiste sabit. Mehdini fîmen hedeyd ve afini fîmen afeyd ve tevelleni fîmen tevelleyd ve barikli fîme ateyt. İşte şerr ma kaday ve la yuktu böyle sanki böyle kafiye havası ile geliyor bunlar mesela bu rivayet bu Ebu geliyor elbani'nin sahihle bir şekilde bu tarzda dualar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde geldiyse öylece dua edersin ama sen hususi olarak ayrıca kendin böyle dua ederken kendini kafiye zorlamazsın bu meselede böyle anlaşılması gerekir. Duada kafiye konusu. Kişinin kendini zorlamaksızın bir de İrab meselesi var. İrab ne? Bu İrab şöyle yani Arapçada harekeli bir dil olduğu için fiil, fail, meful diye cümle kurulur. Fiil cümlesinde. Bunu belki anlamayanlar olur içerisinizde ama fiil geldiği zaman onun harekesi eğer mazı ise mebnidir. Muzari ise amil yoksa başında derler. Biz, e, ona göre e, onun da sonundaki ötreli gelir. Failer zaman ötrelidir. Merfuattandır eğer illetli bir şey yoksa. Meful de naz şeklindedir. Fethalıdır. Öyle düşünün. Bunun anlamadığınız yerler olabilir. Burada bu Arapçanın dil kuralı. Böyle düşünün. Buna ne diyorlar? İrab diyorlar cümlede öğeleri belirtiyorsun. Bu irabı yaparak dua etmek sözün güzel ve süslü yerinde olmasına bir etkendir. Kişi işte kendini zorlamadan bu iraba dikkat etmesi gerekir. Kul Rabbine yönelirken açık ve anlaşılır bir şekilde kendi kapasitesi kadar dua ederek güzelleştirir. Özellikle imamlık sırasında dua ederken insanlar da arkasında bunun amin derler. Kişi irap hataları varsa böyle yani dil hataları varsa buna lahın diyorlar. Bu sözlerle dua etmekten kaçılması gerekir. Özellikle bazı manaların değişmesi söz kurusu gündeme geliyor. Harf mahreşleri de buna giriyor. Mesela işte her zaman örnek veriyorlar. halaka yarattı, helaka tıraş etti, heleke helak oldu. Şimdi burada sen üç tane H var. O H'ye dikkat etmezsen mana karışıp gidiyor. Allah yarattı yerine işte tıraş etti manası da çıkıyor. Dolayısıyla kişi kendini illaki zorlayarak bunu zorlamak da sakıncalı ama buna dikkat etmemek de problem. İşte bundan bu manada istenilen maksattan boş hali olmamalı, murat edilenden de uzaklaştırılıp bu da ihsat edilmemeli. Çünkü bu tarz ira kelamın temelidir. Özellikle Arapçada manada onunla istikamet bulur. Onun olmamasıyla da İki türlü mana çıkabiliyor. Ve mananın ifsad edilip bozulması gündeme geliyor. Belki mana İrab hatalarıyla oluşan sözlerle başka batıl bir manaya veya haram bir duaya da dönebilir. Bundan dolayı Ebu Osman el-Mazeni bazı talebelerine şöyle demiş. Sissiz olun, nahi kaidelerine dikkat edin. Çünkü İsrailoğulları ağır olan harflerin harekelerini hafiflettiler. Onların değiştirmeleri tahrif etmeleri var ya Onları değiştirdiler. Mesela hıttayı hınta yaptılar. Harf değiştiriyorlar. Burada da bakın şöyle. Allah İsa aleyhisselam için ''İnni vellettuke'' Muhakkak ki ben senin doğumunu gerçekleştirdirdim. Yani ben takdir ettim. Diye buyurmuş. Fakat onun irabını hafifleterek orada ''Vellettuke'' diyor ya ''Vellettuke'' bakın lamba şette var. ''Velle'' Onu ne inni ''İnni vellettuke'' diye yaptılar şeddeyi bırakıp velle yerine veler diye geçtiler. Muhakkak ki ben seni doğurdum manasında kullandılar diyor. Ve Allah'a çocuk nispet ettiler. Şimdi ve küfrettiler diyor. Esmai bir gün duasında bir adamı şey yapıyor. Bu Esmai dil alimlerinin en güzel gelenlerinden biri. Çok eskidir. O diyor ki, Ya Zul Celal ve İkram. Ey Celal ve İkram sahibi. Halbuki burada başında Ya geliyor ya bu ya bir amildir. Arapçada amil etken demek. Kendisinden sonra gelen kelimeyi nasre. Bunun da nasb alametleri ya zu diyemezsin. Diyemezsin. Ya zel celali demen gerekir. Ya zul celal olmuyor. Bakın o bunu göre Ya zul diyor. Hem ya varınında hem, hem de işletmiyor. Ya zel demiyor zul diyor. Dua eden bir adama rastlıyor. Bunun üzerine ona ismin ne senin diyor. O da leis istiyor. O da şu veyitleri söylüyor. Leis istiyor. Rabbine lahın denilen irap hatalarıyla dua ediyor. Bundan ötürü ettiği dua e, dua ettiği zaman da icabet edilmiyor diye ona karşılık veriyor. İşte bundan ötürü kişi gücünün yettiği derecede irap hatalarıyla dua etmemeye çalışmalı. Türkçe'de de bu. Tabii Türkçe edenler açık, net, Güzel bir şekilde Rabbinden dua etmesi gerekir. Fakat kişi bu iğrabı kendisini zorlama sınırlarına ulaşmadan yapmalı. Lisanını güzelleştirmek için zihnini meşgul edip dua esnasında bunu zorlamamalı. Yoksa duanın özü olan bu kaçar gider. Bu babı da İbn-i şu sözüyle bitirelim. Dua eden kişiye eğer irap yapması onun adeti değilse, onu irap yapmak için kendisini zorlamaması gerekir. Seleften bazıları şöyle der, Duada zorlayarak irap yapılırsa huşu kaçar gider. Yine bu durum duada zorlayarak kafiye yapmanın da mekruh olduğu gibi mekruhtur. Temin ki bapta kafiye yapmak gibi mekruh. Eğer ki zorlama yapmaksızın olursa bir beyis yok. Çünkü dua etmenin aslı kalpten gelir, dilde kalbe tabi olmaktadır. Her kim de dua ederken dilini güzelleştirmek için gayret sarf ederse kalbinin yönelicini zayıflatır diyor. Tabi burada, yine burada şunu da belirtelim. Dua ederken şarkıcı ve ilahi ad altında söylenen bir takım teganni nameleriyle, büyüya güzelleştirme amacıyla dua etmekten sakınılmalıdır dua ederken bazı sesi yükseltmek bazen de alçaltmak şekilde dua etmekten de kaçınmak gerekir duada Allah'ın geniş olan rahmetini kısıtlamamak gerekir, Allah'ın rahmeti geniş sonsuz, fettah diye bir sıfatı var, ne demek sonsuz kapıları açar dolayısıyla gücü Allah'tan onun o sıfatlarına böyle yokmuş gibi davranarak ya da onun o sıfatları var sadece kendine bencillik yaparak dua etmemek gerekir. Örneğin ey Allah, sadece bana hatça gitmeyi nasip et. Ey Allah'ım sadece benim tarlamı sula. Ey Allah'ım diğerleri hariç sadece benim çocuklarımı ıslat. et. Ey Rabbim başkaları hariç bana merhamet et ve beni rızıklandır. Bu durumun örneği aynen şu hadiste gibi. Gülmeyin inanın. Bu hadiste gerçekleşmiş bakın. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda ayakta durdu. Biz de onunla birlikte ayakta durduk. Bir bedevi namazda bulunduğu halde ey Allah'ım bana ve Muhammed'e merhamet et. Bizden de başkasına merhamet et. dedi. Şuraya bakın. Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme selam verince bedevi döndü. Bedeviye döndü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Geniş olan şeyi kısıtladın. Yani Allah'ın rahmeti geniş. Bir tek kısıtlayıp bize dedin. Bütün insanlar için iste. Neden? Çünkü zaten bütün mümin erkek ve kadınlar için dua ettiğim zaman o, ne kadar insanın derecesi yükseliyor. Ve bununla da diyor ki Ravi Allah'ın rahmetini yani geniş olan Allah'ın rahmetini kısıtladın. Bunu kastediyordun diyor. İbn-i Acerallâh Askrani bu hadisin şerhinden İbni Battal'dan diyor ki Resulullah'ın bedeviye tepki göstermesi Allah'ın kullarına merhamet etme noktasında cinlilik göstermesinden dolayıydı. Çünkü Şami Yüce Allah bunun aksini yapanlardan övgüyle söz etti. Hani temin naklettik ya Rabbena firlene veli ihvaninellezi sebakuna bil iman Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışlar. Bu da böyle. Yine dua edilen e, duaya işiten kimseler tarafından amin denilmesi. Burada Müslüman kişinin kardeşine Rasulullah'ın buyurduğu gibi Müslüman kişi diyor. Kişinin kardeşi gıyarında yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda görevli bir melek vardır. Ne zaman kardeşine hayırla dua etse onunla görevli olan melek amin. Sana da aynası der. Duadan sonra tabi bunu amin demek ve Fatiha'dan sonra amin demek meselesinde Yahudilerin bizi en çok kıskandıkları, en çok bize haset ettikleri meselesi. Resulullah buyuruyor ki Yahudiler sizin selamınızdan ve amin demenizden dolayı size haset ettikleri kadar hiçbir şeyinize haset etmezler. Bu rivayet Fatiha'dan sonra amin demenizi demiyor bakın. O başka bir rivayet. Fatiha, fatiha'sız gelen bir rivayet. Yahudiler sizi selamınızdan ve amin demenizden diyor. Burada genel. Fatiha'dan sonra amin o da başka bir rivayet. İşte buna haset ederler diyor. Bu amin meselesi çok geniş bir konu. Bunu burada ben zaten bilerek kısıyorum. Çünkü bu konuda zayıf rivayetlerle tam netleşmemiş meseleler var. Hiç onu Tam tahkik etmeden anlatmanın bir gereği yok. Ama duadan sonra amin demekte. De, duanın e, da de adatlarından olduğunu bilin. Küçük olsun büyük olsun her şeyi Allah'tan istemek. Şimdi bu durumda insanların gerçekten bir çoğu gafil. Onlar da bu konuda Allah'a sığınmıyorlar. Çünkü küçük meseleler ya. Dolayısıyla yani Allah'tan istemiyorlar. Ondan istemiyorlar. Ancak başlarına büyük şiddetli bir bela gelirse, musibet geldiğinde Allah'a yöneliyorlar. Bu durumların dışında Allah'tan istemiyorlar. Kolay işlerin Allah'tan istemeye gerek bırakmadığını zannediyorlar. Bu durum hatadır bakın. Halbuki Müslüman küçük olsun, büyük olsun her şeyi Allah'tan istemez.